Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Dilan Bozda teşekkür ederiz. Bağilden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. your name. Yeah. Herkese merhaba, Açık Radyo 94.9 Babil'den Sonra programında bu haftada canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, yayın masasında Selahattin Çolak, hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Programı Eylül 1989 tarihli bir e, kayıtta e, Ruhi Su Dostlar Korosu'ndan dinlediğimiz bir e, türküyle başladık. Sabah Güneşi Doğmuş. Ee, bu türkünün şiiri Hasan Hüseyin e, Korkmazgil'e ait e, sadece son e, kıtayı işte ruhi su eklemiş yani aya baktım gülleşti suya baktım selleşti kara kuru bir kızdı ben sevdim güzelleşti e, mısraları ruhi suya ait. Bu türküyü koro için çok seslendiren ve dinlediğimiz bu kayıtta koroyu yöneten arkadaşımız Hüseyin Tutkun'u birkaç gün önce kaybettik ne yazık ki. 63 yaşındaydı Hüseyin ve ömrünün 44 yılını müziğe özellikle koro müziğine adamıştı. Korolar için çok sayıda türkü düzenlemeleri yaptı, korolar kurdu ve çalıştırdı, öğrenciler yetiştirdi. Hüseyin Tutkun'un yaşam hikayesini geçen hafta sonu Yeşil Gazete'ye yazmıştım. İzin verirseniz müzisyen arkadaşlarımız Serim ve Kerim Altınok'un Hüseyin Tutkun'a dair bir metinleri var, onu okumak istiyorum. Yine bir Aralık ayıydı. 31 yıl öncesinde seni gençlik yıllarımızda Timur Selçuk'un Taksim'deki müzik dershanesinde tanımıştık. Armoni sınıfının en iyi öğrencilerinden Timur Hoca'nın gözdesi Hüseyin Tutkun. Sonra eserler vermeye başladın, işte koraller yazdın, ruhistoslar korosunun şefliğini yaptın. O kadar insancıl ve naif bir kişiliğin vardı ki İstanbul'un keşmekeşine dayanamayıp daha sakin, sessiz bir köşeye çekildin. Yıllar sonra bir gün cep telefonunu bulup aradığımızda onca yıl sonra aynı heyecanla konuşmaya başladık. Hep şakacıydın. Bizi telefonda kahkahalarla güldürürdün. Bize şiirler yazıp göndermiştin. Telefonda sözleşmiştik. Müzik topluluğumuz 3x2 için çok sesli bir beste yapacaktın. Biz de seslendirecektik. Olmadı, olamadı. Kaybından büyük üzüntü duyuyoruz. Yetiştirdiğin güzel evlatların ve öğrencilerin senin ışığını dünyaya yaymaya devam edecek. Ruhu şad olsun Hüseyin Tutkun'un. Hazırlayıp sunduğu Tuna'nın beri yanı programıyla Açık Radyo'daki 25. yılına giren sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu bugün canlı yayın konuğum oldu. Hoş geldin Muammer. Merhaba Ercu. Kaçıncı unuttum artık ama. <gülüyor> Dört galiba bu. Yani işte 138. otuz programı. Çok teşekkür yani. ederim çağrın için. Ayrıca ben de <gülüyor> sevgili Hüseyin'e başsağılığı diliyorum. Evet. Keyifli. Hüseyin'in dostlarına daha doğrusu. Doğru. Ee, en güzel şey, arkasından böyle evet. şeyler yazdırmak galiba. Evet, yani işte. Hani yaşam dediğiniz Hı. şey, yaşarken çok uzun, çok meşakkatli, inişli çıkışı bol. Doğru. Ee, yani. Ama eninde sonunda bitiyor ve e, geriye bir şeyler bırakıyorsunuz. Doğru. Arkadaşlarınız kalıyor, evet. dostlarınız kalıyor, Hı. sizin müziğinizi dinleyen insanlar kalıyor. Onlardan da böyle cesaretli üç beş tane çıkıp evet. e, güzel şeyler yazıyorlar. Hı. Daha ne olsun. Bence <gülüyor> en güzel hediye bu. Doğru. Sağ olasın. Şey yani 2019 yılında kayıplarımız doldu radyodan. İşte aynen, aynen. Ocak ayında Aksel Tibet'i. E, Yeni yani. yıl öncesi programına böyle başlamak güzel değil evet, ama yani yani. bu da hayatın bir parçası. Doğru. doğru. Bir taraftan insanlar doğuyor. Evet. Diğer taraftan da ölüyorlar. Aksel Tibet sonra Mart ayında Jack Cohen aramızdan ayrıldı ve Ağustos ayında da Yıllarca beraber çalıştık Bir de bugün biliyor musun Muammer, Onat Kutlarla. Tabi. Yasemin Cebenoyanın yani bundan tam 25 yıl önce 30 Aralık 1984 günü bu Taksim'de Marmara Oteli'nin lobisinde 94. patlayan bir bombayla hayatların daha doğrusu şöyle Onat abi ağır yaralanmıştı ama. Ne yazık ki Cüneyt Cebenoyan'ın kardeşi Yasemin Cebenoyan. 11 Ocak 95'te hayaldı. ayrıldı aramızdan o da. İşte evet, hepsinin ruhu şad olsun. Bu sene Cüneyt'i çok beklenmedik şekilde kaybettik. Gerçekten hı. benim için çok değerli bir insandı. Hı hı. Ama ee, şu kadarını söyleyeyim. Hı hı. Hastanede başımda kaldı bir gece. O kadarını söyleyeyim. Yani ne kadar yakın olduğumuzu başka bir şeyle ifade etmek gereksiz herhalde. Doğru. Daha önce de kayıplarımız oldu ama Açık Radyo'nun güzel tarafı şu yani hayata veda ettikten sonra da hala programcımız olarak programı yapmaya devam ediyorlar işte ne bileyim pazartesi akşamları Cüneyt devam ediyor yine programını. O ee, küçücük bir kritik belki daha hı -hı. uygun bir saate yapsak Öyle yapsaydık İletiriz. diye düşünüyorum o tekrarı çünkü. Çok on, geç 24'te. Gece evet. 12 genelde böyle hani e, gençliğin gençlerin dinlediği müzik kuşağının olduğu bir dönem. Evet doğru olabilir, Keşke yani. olabilir. öneririz yine ama Jack Cohen dilek. tabii Jack Cohen yine salı akşamları gitar eskle devam tabii. ediyor program yapmaya peki e, bir şey çalalım ama... Hamer yanında güzel şarkılar Türküler getirdin. Yani... Tabii ondan sonra konuşalım Tuna Tuna'nın biri macerası hikayesi tabii. bitmez. Bir de kendi programda bu sene kaçırdım bir sürü bir sürü şey oldu Hı -hı. 25. yıl kutlamak istiyordum ama bu Hı -hı. senin programına nasip olmuş hani. Komşu programda e, Tuna'nın yanının 25. yılını kutlamak benim için çok anlamlı, çok değerli. Güzel, benim için ee, de büyük bir keyif ve onur. Şimdi seçmelerimi iki programında, yani hem Babil'den sonra, sonra, hem de Tuna'nın yanının çağrışımları üzerine kurdum seçmelerimi. Tamam. Şimdi az önce çok güzel bir kayıt dinledik, yani 89'la. Canlı kayıt, Hüseyin yönetiyordu. Ne güzeldi. Eee... Yine halk müziğinden gidelim. Tamam. Ee, senin ne diyelim e, yatkın olduğun <gülüyor> sık sık bize dinlettiğin Talip Özkan'la bağlantılı bir e, örnek. Öyle mi? Çok güzel. E, Denizli Vurdur yöresinden Yine Talib Özkan'ın der, derlediği bir <gülüyor> türkü. E, kalenin ardındayım, saatin dördündeyim diye başlıyor. Şimdi bu türkünün komik hikayeleri var. <gülüyor> e, öncelikle o komik hikayeyi söyleyeyim. Tamam. Pekal İlk okulda bordurlu bir arkadaşımız vardı. Er Kaptan. isimini de hatırlıyorum. Hatta biz ona Kör Kaptan derdik. <gülüyor> Şimdi e, o bu türküyü yazın öğrenmiş söylüyor. Bir yerinde de şey diyor. E, Arabistan kızları ne don giyer nefistan. Evet, çok güzel. Ay öğretmenlerimiz fena alıyordu. Aman sakın söyleme falan filan diyorlardı. Hani <gülüyor> bu türküyü dinlerken de onu hatırladım. Şimdi çalan çalan kim? E, ikadem orkestra diye e, Bulgaristan'dan bir Hı -hı. E, punk folk grup aslında Güzel. E, Tuna'nın beri yanında böyle hani sınırları aşan gruplara da sık sık yer veriyorum aslında e, tamam. kategori dışı gruplara tamam. e, çok değerli müzisyenler var Nediolka Kaval ustası e, Pandeli Stoikos Yunanistan'dan trompetçi tamam. müthiş bir klare, e, trompetçidir Hı -hı. Angel Dimitrov tambura ve gitarda. Hı hı. Daha birçok müzisyen var e, albümde. Bir de Necdet Ahmet adında muhtemelen Türk azınlıktan bir bağlamacı var. Hı hı. E, onun taksimiyle başlıyor ama bambaşka yerlere gidiyor. Bir dinleyelim bakalım. Peki, Kalenin ardındayım. Peki bu türkü o zaman e, Aksel Tibet, e, Jacco Henne, e, işte Cüneyt ve Yasemin Cebenoyana, Onat Kutlara, Hüseyin Tutkunat, kaybettiğimiz tüm dostlarımız için çalalım. Çalalım. Tuna'nın beri yanı hikayesinden daha önce de söz etmiştik... ...ama bir hatırlatma daha yapalım mı? Belki bugün ilk kez dinleyecek... Ee, ...şöyle... Yani sanıyorum 95 Ekim aylarıydı değil mi? Tabii Eylül Ekim aylarıydı... ...hatta Kasım ayıydı diyelim... Hı -hı. Ee, ...o 95 yazında... E, ...tuhaf müzikler çalan böyle... Hı -hı. ...world müzikler, dünya müzikleri çalan... ...hit müzikleri çalan filan... ...bir radyo istasyonunu keşfettim tesadüfen... Hı -hı. Çok eski bir... Nerede oturuyordunuz o zaman? Risar'da mı yok? Ya, o zaman e, Rumeli Risar'ında oturuyordum. Risar'daki evde. Hı -hı. E, hatta o gün... Sanıyorum o günlerde şey Cihangir'e taşındım. Hı -hı. O, yani o benzeri aylarda. Neyse. Allah Allah filan dedim. O zaman yanında da Özgür Radyo var. Kapattılar şimdi biliyorsun. Biliyorum. Evet. E, bu ilginç radyo filan. Sonra ara sıra anonslar giriyor. İşte Açık radyo, Radyo'nun o meşhur çağrısı... Hı -hı. Evet. Kainatın ee, tüm seslerine Hem o hem işte e, Meraksızlık sendromuna Bir derece Çare olabiliriz Kaygısı Hı -hı. filan Hı -hı. E, Sonra bir gün geldi Düzenli yayınlar başlamış Ömer Amin'in sesini duydum Hı -hı. Cem Madre orada Dedim bu, bu nedir yani bu e, Çok büyük bir olay Hemen Hı -hı. telefonlarını buldum aradım O gün bugündür buradayım Eee Öncesinde de radyo programcılığım vardı sevgili var, mi var? Zaten Türkiye'de radyoculuk yani özel radyoculuk 1992'ye kadar gidiyor. Evet doğru. Ee, önce çeşitli radyolarda çalıştım Hürrem'de çalıştım hmm. Hürrem'den de sonra burada çalıştığımız arkadaşlarımız oldu. Hmm. En başta Şerif Erol. Erol. Hmm. Ee, ondan sonra Yapı Radyo diye bile tabii o zamanlar hani ...radyolar açılıp kapanıyordu... Doğru. ...herkes bir takım denemeler yapıyordu... ...tutuyordu tutmuyordu falan filan... ...yani 3-4 radyoda... ...bir de Mavi Radyomuz vardı o zaman... Evet, ...hatırlarsın... ...onu hatırlıyorum Mavi Radyomuz... Evet. <gülüyor> e, ...yani çeşitli radyolarda... ...ne diyelim... ...bir takım programları yaptım... ...yine benzer temalı... ...hani Balkan Müziği değil ama o zaman... ...zaten konserlerim de vardı biliyorsun... ...yeryüzünün yedi rengi diye... ...tabi tabi hatırlıyorum tabii ki... Harbiye'de her bahar ayında yapardım... ...aynen aynen... ...işte o e, ilk programın adı da... ...adı da yeryüzünün yedi rengiydi... Hmm. ...ya işte... ...95'ten bu yana neler oldu neler bitti... E, hmm. e, ...işte... ...göreceli olarak yaşlandık... <gülüyor> evet. ...e... O gün radyo her zaman genç ama. Tabii. E, o gün komik olan ya da tuhaf <gülüyor> olan şeyler bugün daha az komik veya tuhaf geliyor evet. bize. Ya da işte o gün kastığımız, e, sinirlendiğimiz birçok şeye çok daha toleranslıyız bugünlerde. Evet. E, bir ömür geçti. Yani 25 sene az bir ömür değil. E, yurt dışından çok bağlandım. Hı. Hindistan'dan, Brezilya'dan, İsrail'den, Avrupa'dan. E, Weimar'dan. Weimar'da müzisyenlere müzik yaptırdık hı hı. E, canlı yayında klezmer çaldılar hı hı. <gülüyor> 2000 yılında. Ha, şey, radyoya ha. doğrudan müzik tabii, yaptılar. Tabi tabi telefonu tuttuk o, o zaman Aha. yani elimizde yok tabi o zamanın evet. kayıtları elimizde yok. E, bilemiyorum nasıl çıktı ama biz, biz çaldık yani. <gülüyor> Bir de senin en çok sevdiğim tarafı ne biliyor musun Muammer yani hayatta nasıl samimiysen yani programında da öyle. Mesela ben dinleyince diyorum bugün, bugün Muammer'in canı sıkkın belli. Ya da diyorum işte bugün bayağı keyifli. Ee, o, o da benim için çok şey özel bir... E, Valla şimdi çok e, özel durumlar... Samimiyetin hayatında da müziğinde de nasılsan işte programda tabii, da Tabii çok de. özel durumlar hariç evet. hepimizin takım ayrıcalıklı durumları olabiliyor. O, o durumlar hariç hı hı. ben neysem oyum. Yani arkadaşlarıma da oyum, hı. radyo dinleyicilerime de oyum, konserdeki seyircime de oyum. Evet, yani. Ee, rol kesmek ya da işte <gülüyor> en azından olmadığın gibi olmaya çalışmak o anda bana çok yapay geliyor evet. ee, doğal olmayı hatta hani sonuçta <gülüyor> bu tercih meselesi işten gelme meselesi bazı insanlar evet. e, hayatı da çok disiplinli çok işte <gülüyor> kurallara dayalı yaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ben öyle yaşamıyorum. Öyle yaşamadığım için de e, konuşurken ya, her türlü işe de ruh durumu yansıtıyorum yani. Peki bir şarkı daha dinleyelim Muamert. Sırada ne var? Evet. Bugün DJ benim. Tamam. Sen de abi. Şimdi bu albümden iki parça çalacağız aslında. Senin akordiyona merakın olduğunu, özel merakın olduğunu yani, biliyorum. Seviyorum abi valla. Akordiyonuz of the World diye bir albüm var elimde. Tamam. Buradan önce... E, Boris, hmm, ama, e, ...Boris Karlov Orkestrası'nı dinleyeceğiz ama akordeoncu Boris Karlof diyor onun, onun babası. Hmm. Onun eşliğinde Boris Mashalov yine çok önemli bir şarkıcı tamam. bir e, Kuzey Bulgaristan şarkısı çalacaklar. Tamam. Hayatım, inat oydı, işte işte Mer, bu, hani açık gazete programında her pazartesi haftanın karikatürleri köşesinde işte bizleri karikatür dünyasında yolculuklara çıkaran e, İzel Rosenthal geçtiğimiz günlerde 20 güzel çağrışımlar yapan pozitif bir sayıya benziyor. Haydi el birliğiyle 20 artı 20'yi e, gülümseten bir yıl yapalım. Çağrısını içeren bir çizimini paylaşmıştı. selamlar sevgiler yolluyoruz. Eyvallah. Aslında yani hemen her yıl sonu do doğru hani bir sonra gelecek olan yıla dair umutlarımız, işte güzel beklentilerimiz oluyor. işte kayıplarımız da oluyor ama <gülüyor> yani 2009 yılının sende bıraktığı şey nedir duygu abi ve eee gelecek ya da dair umutların nelerdir? Onlardan da biraz söz eder misin? Valla umutlarımızı biraz şişirerek anlatacağız galiba. <gülüyor> mecburen. Tamam. Ee, yani eninde sonunda yaşamak için umuda ihtiyacımız var. İnsana öyle bir evet. varlık. Hani yiyeceğe de ihtiyacımız var ama umuda da ihtiyacımız var. Ee, ama 2019 e, İstanbul'daki ve Türkiye'deki genel demokratik atılım ...dışında hmm. onu bir kenara koyarsak ki aslında çok önemli bir kazanım bence. Bu seçimler diyorsun değil e, tabii mi? Tabii ki, yani tabii ki. Onlar çok seçimler. çok büyük kazanım bizim için. Hmm. Ee, birazcık böyle nefes alır gibi olduk. Evet. Ama genel portre e, iç açıcı değil. Yani hmm. hem dünyanın genel gidişatı bakımından hmm. hem ülkenin işte Ekonomik, bakımından. Ekonomik, ekolojik <gülüyor> sorunlar. Tabii. Kanat ekolojik projeleri. sorunlar bitmiyor. Bitmediği gibi evet. e, artırmaya çalışıyoruz ülke olarak. Evet, evet, e, fakat yani, müzikal bakımdan da şöyle söyleyelim. E, belli kesimdeki müzisyenler belli duruşu olan müzisyenler e, çok ciddi baskı altındaydı. Hı hı. E, kayırmacılık evet. söz konusuydu ve biz e, oraya giremiyorduk Tabii konser evet, doğru Bu seçimler o anlamda e, pozitif bir etki yaptı. O anlamda hani 2020'de çok hı. güzel konserler yapabileceğimizi umuyorum. Hı hı. Bir tanesini Esenler'de yaptın hatta. Geçen bir tanesini mi? Esenler'de yaptık. 2020'de de bekleyen konserler var. Çok iyi. E, hatta 2021'de de e, İzel Beyinde arasının aramızda Hı -hı. olacağı bir projeyle. Öyle mi çok nedir? Çok daha ilginç. Ee, nedir? Biraz bahseder misin eğer şey değilse yani e, sır değilse. Bir şey diyelim ee, Hı -hı. bu Avrasya coğrafyasında Balkan Balkan coğrafyası Hı -hı. E, Romanya coğrafyası Hı -hı. dahil olmak üzere 20. yüzyıl başı 19. yüzyıl sonu imparatorluklar dönemi müziğini Hı -hı. E, Aşkenaz Yahudi geleneği çerçevesinde onu hmm. merkezi olarak değerlendirdiğimiz bir atölye çalışması ve konserler bekliyor bizi. Ha, çok güzel. Türkiye'de mi? Yani? Ee, Türkiye'de de. Hmm. Birkaç ülke yani en az üçten üç, tane, üç ülkede inanılacak konserler söz konusu. Onun için çabalama başladık. Hani bunlar hmm. insanı dürten, umutlandıran e, şeyler. Doğru, çok iyi. Ee, onun dışında da çevremiz için, arkadaşlarımız için sevdiğimiz insanlar <gülüyor> için, yoksul insanlar için, ezilen insanlar için. Ee, adaletsizlik yaşayan insanlar için e, daha umutlu bir yıl olmasını ummak dışında bir şey gelmiyor elimizden. Doğru. Ama Hı -hı. yani çeşitli platformlarda hani biz buradayız biz e, imzamızı atarız diyoruz. Zaten Doğru. o konuyu değineceksin sen evet, de. Aynen. Peki şöyle Muammer hani projelerine dair konuşuruz ama hani klezmer müziğinden bahsettik yanında bugün getirdin mi acaba var mı? Tam, hani bir örnek inletebilir miyiz? Tam yeri. O zaman ona çalalım Şimdi istiyorsan. bu parça e, Mişka Chiganov diye bizim, yani benim çok sevdiğim bir akordeoncu. Aslında e, Ukrayna kökenli, tamam. e, Amerika'ya göç etmiş Hı -hı. ve orada aslında çok da kabarık olmayan sayıda kayıtlar yapmış. Hı -hı. E, çeşitli müzisyenlere eşlik etmiş. Tamam. Burada bir klezmer teması çalıyor. Mişka Çiganov'tan dinleyeceğiz. Tamam dinliyoruz. Sevgili dostlar, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün Muammer ile muhabbet ediyoruz. Muammer, e, Tuna'nın Beri Yanık programıyla 25 yıldan bugüne e, radyo programcılığına devam ediyor. E, Muammerciğim bu arada e, İvi Mardin'deymiş, çok selam e, söylüyor sana ayrıca bizim Selim Kerim Altınok'ların da sana selamı var. Hepsini kucaklar. İşte grip olduğunu yazmış geçen hafta. Şimdi umarım iyidir diyorlar. Bir de Cengizle programını çok beğenmişler. sağ olsunlar. Onlara cevap yazamadım aramışlar ama konuşamadık. Konuşursunuz. Ayrıca bizim şey Sumru ve Orçun sevgilerini iletiyorlar. Aynen. Derya sazak Kanlıca İsmail'a e kahvesinde kahve içmeye bekliyor önümüzdeki Oho. yıl. Daha çok var. Kayış yazmış yine Gavilov, işte e, Selver Topuz. Kayış komşumuz. Evet. E, <gülüyor> Selver'e de merhaba. Yahya Çanakkale'den. Yine bir sürü şey var ama tabii şimdi zamanımızı şey yapmayalım. E, programdan sonra bir 15 dakika sanıyorum yine telefon başında olacaksın. Değil aynen. Mi? Aynen. Kendi programımı da yaptığım şeyi buraya. ...Bavil'den sonraya taşımış olacağız. Aynen. Bu hani dedik ya bir sürü problemlerimiz var işte ne bileyim bu ekolojik problemler, iklim için problemler. Yani bence hani ben 2019'da en çok yani beni sevindiren şey oldu. İşte bu Greta Thunberg'in liderliğinde. Farkındalıkların artması evet, tabii. Evet çocuklar, gençler gezegenin geleceğine tabii. sahip çıkmak için sorumluluk aldılar. İşte çocukların bu çıkışına müzik insanlarından da destek geldi. İşte şey yani. Büyüklerin bu, de utanması lazım bu arada yani. Bence. Eyvallah işte yani en azından <gülüyor> ne bileyim müzisyenler e, destek çıktılar biliyorsun işte müzik acil durum ilan ediyor metni etrafında küresel çapta bir örgütlenme başladı işte bizim Türkiye'den de Sumru Ağır Yürüyen Orçun Baştürk başı çektiler işte sen daha sonra imzacı oldun Tabii. yani işte 12 tane insan var şu anda bu müzik acil durumu ilan ediyor metni imzalamaktan imzalamaya. öte bir şey yapabilsek. İşte herhalde yani. yaparız Muhammedciğim. En azından yani mesela ben de Babilden sonra programıyla bu metni imza verdim. Tabii. Evet yani neler yapabileceğimizi bence konuşalım. Hatta şöyle ben açık radyonun müzik programcıları da bu kampanyaya destek olabilirler belki. Buradan onları da bir çağrı yapmak ister misin? Hatta tabii ki müzisyen işte. dostlarımıza yine yani evet. 2000 'de Bence bu kampanya üzerinden biraz bu iklim meselesine e, biz de şey yapalım destek olalım e, Aynen müzik, müzik acil durumu ilan ediyor e, organizasyonun linkini açık radyo programcılarına gönderelim Tamam özellikle müzik programı yapan arkadaşlarımız tamam. katılsınlar yani tamam ben bu gece yapayım <gülüyor> iletişim grubu kurdular bir, bir adım ileri bir şey yani e, kafamızda çok şey niyet ediyoruz ama evet anladım ee, imzalayarak, bir imza vererek Hı. bir adım daha ileri gitmiş alıyoruz. Doğru. Bir de Yapmalıyız. açık radyonun misyonu bu bence Muammer. <gülüyor> 25 yıldır ben mesela bu iklim meselesini hatta yeşil siyaseti, yeşil düşünceyi, yeşil mücadeleyi en çok burada öğrendim. O anlamda ben tamam bu gece bir şeyi linki yollayacağım. E, katılsınlar Daha beraber olalım. Hani Türkiye'den şu anda 12 sayısı çok komik geliyor bana. Evet doğru. Ben hatta şöyle hemen okuyayım mı? kimler var. Mesela Boyut Grafik diye bir firma şey yapmış imzalamış. İşte Babil'den sonra var Uzelli Kaset yine imzacılardan biri. İşte Hakan Kurşun müzisyen, Muammer Ketenciolu sen varsın. Sodu Orçun ve Sumru ki ilk imzacılar onlar... Sonra işte Yücel Gezer, Bengü Ünsal, Meral Akçay bizim Fransa'da yaşayan evet. arkadaşımız. Programda konuk etmiştim. İşte Begüm Çalımlı yani böyle 12 isim ama umarım 2020'de bu sayı yani Türkiye'den destekçi sayısı artacaktır. Ee, peki ha Bir de şey var yani yine tabii geçen yılın bir güzel olayı daha şey oldu. Bu Aralık ayında Madrid'deki bu küresel iklim eylemiyle birlikte yine bir grup müzisyen bu Resolution 2020 hareketiyle küresel iklim mücadelesine katıldılar. İşte Türkiye'den de harekete destek veren Kromas Korosu oldu. Buraya onunla da davet ettiniz Evet zaten. evet bir iki hafta önce başa buraya davet ettim. Yani ben... E, bir de, İyidir diyorum müzisyenlerin tabii, de bu iklim hani meselesine Türkiye'deki bu dünyada olup bitenlerin Türkiye'de yansımasını gösteren Hoş bir spot da girdi bizim programdan önce Ömer abi anlatıyordu evet, 28 evet, evet. Eylül'de tabii, tabii, tabii, e, Fazla sayıda insan Hani Düşündüğümüzden daha Hı -hı. fazla sayıda insan Toplandı orada duyarlılıklarını gösterdiler Yağmur Çamur Altında Bir şarkı daha çalalım mı bu Çalalım arada? Sonra yine devam edelim Şimdi bu şarkı e, İtalya'dan gelecek ama tamam. İtalya'dan Arnavut e, müziği icra eden bir tamam. e, şarkıcı. Silvana Likursi az sayıda çok az sayıda kayıt yapmış ama bence çok nadide çok güzel bir ses. Gitar eşliğinde çalıp söylüyor ağırlıklı olarak. Şimdi neden İtalya'dan Arnavut müziği? E, Güney İtalya'da Sicilia ve Calavria bölgelerinde... Yaklaşık 500 sene önce oraya yerip, e, göçüp de yerleşmiş bir Arnavut azınlık var hı hı. Hala o eski Arnavutçayı koruyorlar Arbreş diyoruz biz bunlara hı. E, Silvana Likursi tamam. de bu Arbreş azınlığın yetiştirdiği şarkıcılardan biri tamam. Çok tatlı bir aşk şarkısı Tamam dinliyoruz E, Muammer açık radyoda 25 yıl ama müzik hayatında da 35 sene değil mi bu yıl evet, Sil Silvana Likursi'yi dinledik kaşıranlar için hatırlatmış Allah olayım. Süper. Yani evet 35 hı? sene 500. diyebiliriz. Ee, 80'in 4-485'te e, bu işlerin içine yavaş yavaş atılma başladığımı hesap edersek e, Ne bileyim düğün salonları da var bu işin içinde meeler de var barlarda var. Yeah. Ee, çok seyimsiz yerler de var hmm. Harika yerler de var hani Küçük e, ama çok güzel Dostlukların olduğu mekanlarda da e, Çaldım hmm. biraz, çok... biraz böyle Ne diyelim hmm. ee, O zamanın Meşhur tiplerinin Çaldığı söylediği bir takım yerlerde hani hmm. Günay gazinosundan tut Bir takım mekanlarda da Çaldım Çaldım ee, Arnold çalışmıştım bir dönem hatırlıyorum. Tabii e, şeyde hmm. rahmetli Tanju Doruno'nun evet. da başında bulunduğu e, kabaresine. Evet Yine, evet. Emin, vardı. Emin, Emin abi de Emin, oradaydı. Kulüptör Rıçınlas Sinem abi'nin selamı yolluyoruz. Eminigüz. Evet. Yollarımızı Emin. e, yollarımız bir sürü mü senle kesişti. Kimileriyle e, arkadaş olduk, kimileriyle müzik yaptık. Yani yeryüzünün hmm. yedi rengi zaten baştan evet. aşağı. Hmm. Hani şimdi saysam 15-20 tane bambaşka müzikler yapan bambaşka hmm. işlerle ilgilenen insanlarla değil bir, bir geldik. Falan örneğin değil mi ilk şey? Sumrari, Sumra en başta. Tugay Tugaybaşar. var. Hmm. Efendim İberyalar var. İberya Tugaybaşar. Özkan. Hala o bulunduğu direnme noktasında çalışmalarını sürdürüyor İberya. Evet. Yani evet. sağlık sorunlarına rağmen. Hmm. İşte bizimki biraz böyle hani ee, tutku Ümit. meselesi tutkunuz varsa yılmıyorsunuz yani içinizdeki sesi e, kesemiyorsunuz hı hı. dinleyen dinliyor dinlemeyen dinlemiyor zaten. Doğru yani işte tabi bir sürü konserler işte ne bileyim radyo programları işte oyun müzikleri, yazılar yani bir sürü şey tabi iz bıraktın hayatta ama bence Cengiz böyle, de dizi müzikleri tabi tabi evet yani ama bence hani eksik olan bir şey var Muammer ben onun hepsine e, hatırlatıyorum bir kitaba dönüştürmek belki bu konuştuğunu yaşadıklarını <gülüyor> valla yani bu konuda çok zorladı. son zorladık. on senede son on senede <gülüyor> başta sen olmak üzere evet, yani. çevremden çeşitli Güç adakları diyelim. <gülüyor> en son işte ışık Hanım. E, beni çok Pani yoğun bir baskıya, yayımcılık. yoğun bir bombardımana tabi tutuyorlar. E, yapacağız. Yani Hı. yazılı bir yazı kılır. Evet. Söz Diyoruz ya Hı. burada Açık radyo da onun da bir sloganı var zaten yazı kılır. Evet. E, kalan bir şeyler Hı. bırakmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi biraz hani metodolojiyle ilgili e, düşünüyorum. Evet. Nasıl yazabilirim? Hı hı. Ee, yalnızca ses, hani müzikal ses, hı hı. geçmişten öte bir ne bileyim hı hı. bir birey olarak kafamda hı hı. kafama takılan şeyleri Tabii tutkularımı hı hı hı. saplantılarımı belki mağduriyetlerimi belki hı hı. İşte yani yani aynı, aynı samimiyet değil. çünkü evet doğru yani programındaki işte ne bileyim yaşındaki samimiyet gibi yani bir kitap programın bence, anıları yakış, e, evet. müzikal yani müzisyen olarak sahnede yaşadığım hı -hı. tuhaflıklar evet. işte e, mesela, bir konsere iki ayrı ayakkabıyla çıkmak mesela, gibi mesela. Senin çok bilinmeyen bir tarafın var abi. Sen bir de örgütlü bir adammışın zamanında. Geçen gün anlattın e, ya sen, kısaca bahsedersen ondan yani bu tabi. tiredeki nasıl oldu yani TİSİP üyeliği nasıl oldu artık şey. E, Onu kitapta e, yazacağım. Öyle mi peki <gülüyor> tamam o zaman beklesin arkadaşlar meraklı. Çok güzel bir hikaye tabi, hı -hı. E, birazcık e, anlatanlar da ne o? Hı -hı. Ee, Adıyaman'da bir bandonun Ha şey evet. Beinalminal evet, evet. bir hikaye bu da. Sırabin. Sırrı süreyi önderin. Evet, ya. aynen. <gülüyor> tamam. Peki. Bir şarkı daha dinleyelim mi Amercim? Sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Benzer bir coğrafyadayız. Tamam. Ee, Sardunya Adası'nın yetiştirdiği en büyük seslerden biri belki de en büyüğü. Tamam. Ee, Elena Ledda'dan bir şarkımız var hı -hı, yine. Hı. Ee, gitar eşlikli. Tamam. Harika bir sestir. Tamam. Dinliyoruz. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? es? a de mí? Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonra programının sonuna geldik. Program destekçim Dilan Bozdağ'a çok teşekkür ediyorum. Bu programın kaydını ve geçmiş programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından takip edebilirsiniz. Ben de Tuna'nın bir yerine sayfa e, bloğuma bu, ekleyeceğim bu programı da 25. yıl programı bugün olarak. Bugün evet sevgili muammer... Konumdu işte programdan sonra 15 dakika yine telefonun başında olacak yani bir saate sığdırmak çok zor Muammer'in 25 yıllık radyoculuğu 35 yıllık müzisyenliğini ve dostluğumuz da 30 yıl oldu aşağı yukarı muhabbet ediyoruz. bir yere yani evet, bir evet. şey sızdırmaya Doğru doğru Muammerciğim ne demek istersin dinleyicilerimize gelecek ira dair. Öncelikle arkadaş olan ee, son şarkım buraya sana getirdiğim son tamam. şarkı tamam. Maria Tanase söylüyor. Çinganka parçanın ismi. Tamam. Bana 2020 için tamam. e, izle katılıyorum en başta. Gülümseten bir yeni yıl olsun. Evet. Ee, çoğunluk için iyi bir yıl olsun. Umut verici bir yıl olsun. Evet. Çoğunluk için biz, bizler gibi belli bir duruşu olan insanların birazcık daha az... Acı çektiği, evet. birazcık daha böyle ferahladığı hı hı. E, bir yıl olsun. E, kitleler içinde, toplumun çoğunluğu içinde e, daha aydınlık, daha e, özgür, düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilecekleri ortama yaklaştıkları bir yıl olsun Umarım. diyorum. Umarım. E, telefon numarasını tekrarlar mısın? Telefonu aniden, tekrar anımsatayım. 15 dakika telefonun başında olacağım. Ee, aynen Tuna'nın Beri Yanı'nda olduğu gibi hı hı. 0212 343 4040 0212 343 4040 e, bütün sosyal medya mecralarında varım zaten. Hem bu programı hem de benim Tuna'nın Tuna Beri Yanı e, programlarının öncekilerini Tuna'nın Beri Yanı blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Zaten çarşamba görüşeceğiz. Manacığım çok teşekkür ediyorum. Hem ben teşekkür ediyorum dostluğun için. Çok hızlı geçti zaman. Tuna'nın beri yanında bize tattırdığın güzel tadlar, keyifler için. Haftaya Pazartesi 13'te 94.9 Açık Radyo Babil'den Sonra programında yeniden görüşebilmek dileğiyle 2020 yılı gülümseten bir yıl olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Puarte, mama'm ya, kopilas ya, pe maicuţa,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 Desteği için açık radyo dinleyicisi Dilan Bozda teşekkür ederiz.